kişilerin arasını düzeltmekte. Üç, aile-birlik ve düzenliğini sağlamak için, kocanın hanımına, hanımın kocasına söylediği sözlerde. Müslim 1-101 Hadis 251'de geçmişti.